Dost istersen Allah yeter Yaran istersen Kur'an yeter Mal istersen kanaat yeter Düşman istersen nefis yeter Nasihat istersen ölüm yeter Bediüzzaman Sait Nursi. Pencereden nereye bakıyorsun? Gel de dersimizi bitirelim. Şu Molla Abdülhan yanındaki genç kim? Bakayım. Ha o oh, mu? Tanımıyor musun? <Gülüyor> Tanımıyorum. Bütün hocalar onu konuşuyor. Nasıl tanımazsın? Abdullah hocanın küçük kardeşi Said. Hiç görmedim. Şimdiye kadar neredeydi? Önce abisi okutmuş ona. Sonra Nurişin'de Şeyh Abdurrahmani ı ...medresesinde Molla Mehmet Emin... ...Molla Selim ve Seyyid Muhammed Küfrevi'den... dersler almış. Erzurum'dan yeni geldi. Orada okuduğu derslerle abisini geçmiş. <gülüyor> Nasıl geçer? Geldiğinde abisi onu imtihan etmiş. Okuduğu kitapların hangisinden sormuşsa hepsini bilmiş. Üstelik... Artık abisine ders veriyor. Çok zeki desene. Hem zeki hem gözü kara birisi. Hizan yaylasında ders alırken... ...dört talebeye karşı tek başına kavga etmiş. Seyyid Nur Muhammed'in huzuruna gelince... ...şey efendi bunlara söyleyeyim... ...benimle dövüştükleri vakit dördü bir olmasın. Erkekseler ikişer ikişer gelsin demiş. Bu olayı duymuştum. Ama o talebenin... ...Nurs köyünden bir Efendi'nin oğlu olduğunu bilmiyordum. Yaşı bizden küçüktür herhalde. Hmm, abisi on altı yaşında demiş torun için... Demek ki... ...1873 doğumlu. Yerinde duramıyor. Bunu kimse durduramaz. <gülüyor> Bırak da onu padişah düşünsün. Zaten yakında Molla fettullah'ın yanına gidecekmiş. Niye? Köyleri, aşiretleri gezip İslam'ı anlatacakmış. Böyle giderse hükümet onu sürgün eder. Sözünü bile dinletemez. Daha çocuk bu. ...Miran aşireti reisini gördüğü halde... ...yerinden kımıldamayan bu çocuk kimdir? Bölgemizdeki meşhur... ...Molla Said budur efendim. Ha, söyle bakayım maksadın nedir? Sizin hidayetinize vesile olmaya geldim. Yaz ulümü terk edip... ...namazınızı kılacaksınız ya... ...ya da... ...ya da seni öldürürüm. <gülüyor> Şu ağaçta asılı duran... ...paslı kılıçla mı? Kılıç kesmez bilek keser. Peki öyleyse. Cezire alimleri toplanacak. Onlarla tartışacaksın. Eğer hepsini yenersen dediğini yaparım. Aksi olursa... ...seni ırmağa atarım. Bütün alemleri yenmek... ...benim haddim olmadığı gibi. Beni ırmağa atmak da senin haddin değildir. Ancak... ...ulemayı cevaplandırdığım takdirde... ...sizden bir mavzer isterim. Mazer mi? Mazeri ne can evladım? Şayet sözünde durmazsan seni vuracağım. Söyleyin alimler toplansın. Şu kendini bilmez çocuğa dersini versinler. Tamam tamam. Bu kadar yeter. Ben okumuş biri değilim. Ama küçük mollayı yenemeyeceğinizi anlamışım. Baksana siz geldiğinizde adam burada rahat rahat uyuyordu. Kalktı. Siz soru sormaktan çaylarınızı bile unuttunuz Hepinizin çayını içti Gene haberiniz olmadı Ya Molla Said Birkaç soru da sen sorsana hala Kimseye soru sormamakta Kendime söz verdim Ama gene soru sormak isteyen varsa Cevaplandırmaya hazırım Tamam tamam Münazara bitmiştir Siz gidebilirsiniz Gitmeden söyleyeyim Bir sualin cevabını yanlış verdiğim halde Farkına varmadınız Onu düzeltmeliyiz Bizi hakkıyla mağlup ettiniz. Eğer münasip görürseniz sizden ders almak isteriz. Ben senden korkmuşum Molla Said. Bu korku yoktu ne zaman başladı? Kimya muallimleriyle tartışıp kimyanın altını üstüne getirdikten sonra sana zaman demeye başladılar. Zamanın en kıymetlisi olmaya hakkım var. Yalnız şu ateş parçası cesaretin hiç dinmiyor. Allah'ın bana tanıdığı hürriyeti hiçbir kural sınırlandıramaz. 15 sene önce de böyleydin. Hatırlıyor musun o günleri? Sen yaşına başına bakma. Daha 16 yaşında Miran aşireti reisini tehdit et, ardından Mardin'e git, oraları karıştır. Ha sahi Mardin'de ne yaptın ki seni oradan sürdüler? Mardin mutasarrıflığı çalışmalarımızı padişaha bildirmiş. Siyasi çalışmalarımız hükümeti rahatsız etmiş. Oradan Bitlis'e geldik. Sanki Bitlis'te de rahat durdu. Ne yaptık Tahir Paşa büyütüyorsun. <gülüyor> sadece Vali Ömer Paşa'nın tertip ettiği eğlenceyi tasvip etmedi. Aa, duyan da sadece tasvip etmedi sanır. Aziz'im bir elinde silah diğerinde Kur'an. Ayetler okurken kadın erkekli olmuş seni dinlemiyor muydu? Ama sonra Ömer Paşa'yla dost olduk. Tabii ki terk etti. Seninle baş etmek ne mümkün. 15 senedir okuyorsun. Bilmem ki... ...okumadığım fen kitabı kaldım. Avrupa'dan kitap getirtip... ...soru soruyorum... ...yine baş edemiyorum. Artık bu deniz sana dar geliyorum... Molla Said. Gene büyük okyanusta açılmanı... ...tavsiye edeceğim sana. Hem aklından çıkarmadığın şu... ...medrese tüsle rahat tasarısı için... ...padişah'tan yardım tedarik edersin. Kabul edersen sana yol tedariği hazırlayabilir. Katiye. Kendime dört şey için söz verdim. Hiç kimseden hediye ve maaş almamaya... ...hiçbir alime soru sormamaya... ...maiyetimdeki talebeler için dışarıdan yardım almamaya... ...ve dünyada mülk edinmemeye. Kendine dünyalık ayırmanın ne mahzuru var? Bir zaman gelecek herkes benim halime gıpta edecek... Dünyalık biriktirmek bana fazla bir lezzet vermiyor. Dünyaya bir misafirhane nazarıyla bakıyorum. Tahir Paşa bugün neler oluyor sana? Van ili bizden bıkmışsa bilelim. O nasıl söz efendim? Zamanın kıymetlisi bölgemizdedir diye olsa olsa övüncümüz olur. Siz olmasanız ilmi sohbetlerimiz mesafe alabilir mi? <gülüyor> Paşa bugün ilmi sohbetin iyice uzağındayız. Uzat şu gazeteyi de havanistlere bir göz atalım. Al, al da koca devletin ne hale düştüğünü gör. İstanbul'a gidiyorum Talat Paşa. Aa, git git diye seni ikna edemezken birden bire ne oldu sana? Oku sana şunu. İngiliz Müslümanlikat Nazırı ne diyor? Aa, bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu müddetçe onlara hükmedemeyiz. Ya Kur'an'ı susturmalıyız ya da o kitabı onların elinden almalıyız. O akılsız adama ve bütün dünyaya Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu haykıracağım. Allah kabul etsin. Oğul merhaba efendim. Siz de bu camiye mi gelirdiniz? Kapısında hiç kimseye sual sorulmaz. Her suale cevap verilir yazarak. İnsanların sorularını cevaplandıran Doğulu Bedüüz zaman sizsiniz. İstanbul sizden istifade edecektir. Volkan, Tenin, Mizan, Misbah ve Şark gazetelerindeki makaleleriniz fevkalade'dir. Bunlar sizin teveccühünüz. Ben Doğulu bir dağlıyım ya siz estagfurullah. Ben Esher hocalarından bahit. Size bir sual ben sormak istiyorum. Buyurun. Osmanlı ve Avrupa hakkında... ...istikbale dair neler söyleyebilirsiniz? Avrupa İslam'a hamiledir. İstikbalde ondan İslami devletler doğacaktır. Osmanlı da bir Avrupa devletine gebedir. Hı, ben de böyle düşünüyordum. Ama bu açık ve net ifade... ...ancak zamanın bedisine hastır. <gülüyor> Bu gençle yarışılmaz dostlar Üstad Jantürkler için neler söyleyeceksiniz Siz dini incittiniz Gayretullaha dokundunuz İslam'a eziyet ettiniz Netice vahim olacaktır Irkçılık Riyâ, zulüm, gaflet ve dalaletin Birleşmesiyle hayat bulmuş bir macundur Onun için Mabud kabul edilen unsur millet olamaz İslam bize kafidir Kızıl elma idareine inanmıyor musunuz Köylüyüm, tanetme beni. Ben de kibarım. Bir kelle soğana bin kızıl elmaya değişmem. Bu latifeyi Ziya'ya da söyledim. Üstad, Padişah'tan okul talebin olacağı söyleniyor. Evet, İstanbul'a bu gelişimde Van, Beytüshçebeb ve Diyarbakır'da üç bölgede okul açılması için teklifim olacak. Fakat tahmin etmekteyim bu teklifin karşılığı da Yaman olacak. Padişahın size selamı var. Bin kuruş da maaş bağlayacak. Maaş daha sonra otuz liraya kadar yükselecek. Ben maaş dilencisi değilim. Bin lira da olsa kabul etmem. Ben kendim için değil milletim için geldim. Bana verilmek istenen maaş rüşveti susmam içindir. Padişahı reddediyorsunuz. İrade reddolunmaz. Padişah peygamber efendimize itaat edip... ...onun yolunda gittiği müddetçe ona itaat edeceğiz... ...yoksa zulüm işleyen... ...padişah da olsa hayduttur. Demek iradeyi reddediyor. Evet reddediyorum. Bana maaş bağlayan padişah... ...beni akıl hastanesine atıp ardından... ...zaptiye nazırını ziyaretime gönderip... deliye maaş bağlandığını bildiriyor. Netice vahimdir. Netice deniz olsa geniş bir kabirdir. İdam olsam bile milletin kalbinde yatacağım. Bildiğinizi edin. Ben İstanbul'a gelirken... ...hayatımı rüşvet olarak getirdim. Ben... Milletimi ikaz edeyim... ...hizmet edeyim isterim. Bütün çabam bunun içindir. Maaş kapmak için değildir. Benim millete ve devlete... ...hizmetim nasihat iledir. O da güzel tesirle... ...özü ve sözü bir olmakla mümkün olur. Buna da... ...kinsiz, bedelsiz ve şahsi menfaati... ...terk etmekle ulaşılır. Maaşı kabulden mazun. medresi ile ilgili müracaatınız... ...meclis-i vükelada ele alınmak üzeredir. Acaba... Maaşı acele ettirmeniz, marifi tehir etmeniz hangi sebepledir? Benim menfaatimi milletin menfaatine tercih mi ediyorsunuz? Bu nasıl konuşmadır? Ben hür yaşadım. Hürriyetin sınırsız meydanı dağlarda büyüdüm. Bana hiddet fayda vermez. Beni sürgün edin. Fizan olsun, Yemen olsun razıyım. Böylece siz dalkavukluktan, ben de yüksekten düşüp incinmekten kurtulurum. Sen ne demek istiyorsun? Doğuda siz benden uzaktayken sizi iyi zannederdik. Fakat sizinle yaşadığım şartlar sizi daha iyi öğretti bana. Tımarhaneniz her şeyi açıkladı. Bütün bu hallere teşekkür ederim. Zira suizan makamında hüsnu zannederiydim. Susun susun! Kurucuları arasında Süheyl Paşa, Şehzadık'ın da bulunduğu İddihat-ı Muhammedi Cemiyeti kurucuları arasında bugün sanık olarak karşımızda bulunan Molla Said de yer almaktadır. Bunu cemiyetin açılışında yaptığı konuşmadan ve gazetelerdeki yazılardan anlıyoruz. Bugün sehpada sallanan cemiyet mensubu 15 ulema bozuntusu Divana harbi örfi kararı ile cezalarını çekmişlerdir. Sen de onların istediğini istiyorsun. Pencereden bak. Senin akıbetin de onlar gibi olacak. İslam'ın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Çünkü o saadet, adalet ve fazilettir. Yani sen ittihad Muhammediye'ye dahil olduğunu itiraf ediyorsun öyle mi? Onun en küçük ferdi olmaktan iftihar ederim. Benim tarif ettiğim cephesiyle... ...o iddiattan olmayan ancak dinsizlerdir. Sözüm, sözüm! Divanı örfi... ...beraat kararı vermiştir. Zalimler için yaşasın cehennem! Ateş çemberleri... Dövsem, gerisinde... Sen benleri saçlarım kadar başım bulsun. Hakikate fedasununa kadar Var teslimiyet hakadır, bakar senin hakındır. Teslimiyet hakadır, I'm alemlerin Rabbine selam onun elçisi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Şam şehri ulemasının teveccühüyle kardeşlerime bu hutbeyle seslenme imkanı hasıl oldu. Dağınık ve acılar içindeki İslam aleminin altı büyük hastalığı vardır. Ve bu altı hastalığı Kur'an ezanesinde tedavi etmek mümkündür. Bu hastalıklardan birincisi, yesin, ümitsizliğin hayat bulup dirilmesi. İkincisi, günlük hayat içinde, ihlasın, samimiyetin kaybolup gitmesi. Üçüncüsü, düşmanlığa muhabbet beslenmesi. Dördüncüsü, iman ehlini birbirine bağlayan, Nurani bağların bilinmemesi. Beşincisi, diğer hastalıklarla birlikte büyüyen baskıcı idareler. Altıncısı, yardım anlayışını şahsi menfaatlerin dışına çıkarmama. Bütün kuvvetimle derim ki, ilerleme milliyetimiz olan İslamiyet'in ilerlemesiyle ve hakikatin tecellisiyle mümkün olacaktır. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaflardır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Fıkracılık tevhide değil, tekfire sebeptir. İslam'ın siyaseti kendisinden çıkmalı, başkasına alet ve basamak olmamalıdır. Müslümanlar gaflete düştü ve küstüler. Hristiyanlık, fen ve medeniyeti kendine mal edip bu iki silahla üstünlük sağladı. Şimdi şarkta müthiş bir silah imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı. Yoksa yine küsersek onu da Hristiyanlık İslamiyet aleyhine kullanacaktır. Buna dayanılmaz. Siz gidin. Gidin diyorum size. Olmaz hocam. Seni yaralı Adil eline bırakıp gidemeyiz. Ben onları oyalarım. Hadi gidin. Hayır. Biz de seninle birlikte şehit oluruz. Ruslar kadın ve çocuklarına dokunmadığımızı öğrenince... ...onlar da öyle davranmaya başlamışlar. Bunu sağlayanın gönüllü bir alay komutanı olduğunu öğrenince... ...iyice şaşırmışlar. Bu yüzden sizi çok merak ediyorlar. <gülüyor> bu gidişle yakalayacaklar da. Halbuki iyi uğraşmıştık. Muş, Pasinler derken Bitlis'te de bu köprü altında biteceğiz. Tam 36 saattir su içinde muhasaradayız. Hala gitmeyecek misiniz? birçok arkadaşımız şehit düştü. Bırakın biz de bu şerefe nail olalım. Cehanemiz tükendi Ruslar yaklaşıyor Şunları alın Allah'a hamdolsun Güller arasında tefsir yazmayı nasip etti bize Bu tefsirin ismi ne olacak efendim İrşad-ı İcaz Yaranız nasıl? Omzumdaki hatırı sayılır cinsten Gördüler bizi Hadi görünmeden gidin Beni tanımadın mı? Tanıdım. Çar'ın yeğeni Rus genel kurmay başkanı Nikola Nikolovic'sin. Öyleyse neden ayağa kalkmıyorsun? Bu hareketinle Rus ordusuna ve Çar'a hakaret ediyorsun. Ben Müslümanım. İnanan biri Allah'ı tanım yandan üstündür. Bundan dolayı ayağa kalkmam. Öyle mi? Kurşunlar göğsüne yağsın da gör bakalım kim üstün. Ben korkuyla hiç tanışmadım. Verilecek idam kararı öbür aleme gitmemi sağlayacak bilet hükmündedir. Öldürecekler seni. Sadece ayağa kalkacaksın. Bunun ne zararı var? Olmaz siz karışmayın. İdam edilmeden önce iki rekat namaz kılmak istiyorum. Namaz? Tamam kıl. Ben hazırım. Ee, yani korkmuyor musun? O nasıl bir şeydir? Şey yani doğrusu cesaretinize hayran kaldım. Cesaretinizi inancınızdan aldığınızı anladım ve kararımdan vazgeçtim. Beni bağışlayın. Burada Tatar mahallesinde küçük bir mescit var. Orada ibadet edip ders verebilirsin. Duydum ki siz Amerikalılar doğuda Kürt-Ermeni beraberliğinde bir devlet kurma çabası içindesiniz. Bu çaba kursağınızda kalacaktır. Ölen binlerce insanın kanı daha kurumamıştır. Böyle paldır küldür içeride alıp bu kadar pervasız konuşabilen şahıs kimdir? Amerikan elçiliği böyle misafirlere alışkın değildir. Konuştuğun o dağlarda yaşayan Said'lerden biridir. Oh, şu meşhur Said. 25 Haziran gazeteleri hep sizden bahsediyorlar. Rusya'dan kaçıp Balkanlar üzerinden İstanbul'a gelişinizin güzel bir macerası olmalı. Bunları konuşalım isterseniz. Yoksa tek başınıza koca bir Amerika ile başa mı çıkacaksınız? Sana tavsiyem bu yolda kendini yorma. Gemilerinize güvenip bizi tehdide kalkmayın. Bize tehdit faide vermez. Çünkü sizin gemileriniz bizim dağlarımıza kavuşamaz. Üstadım, Üstadım, <Gülüyor> Üstadım, böyle hiddetle ve hızlı nereye gidiyorsunuz? Haber hadislerden haberiniz yok mu? Ne haber hadisi? O <Gülüyor> kadar İngilizler İstanbul'u istila etmekte kalmıyor, e, bir de bizimle alay ediyorlar. Anglikan Kilisesi Papazı İslam alimlerine altı sual soruyor ve altı yüz kelimeyle cevap istiyor. Ona altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hatta bir kelimeyle değil, bir tükürükle cevap veriyorum. <gülüyor> Neden efendim? Görmüyor musunuz? Devletinin çizmesi boğazımızdayken, onun mağrur papazı bize soru soruyorsa, cevap olarak onun yüzüne tükürmek lazım gelir. Tükürün o zulmün merhametsiz yüzüne. Puttuvatı Sitte adlı kitabınızla İngiliz planlarını alt üst ettiniz. İngilizlerin hayatınıza kast edeceği söylentisi dolanıyor ortalıkta. Emanet Allah'ındır. Ancak o istediği zaman bu can ona dönecektir. Üstadım, başarılarınız Anadolu'da sevinçle karşılanıyor. Ankara'dan kaç kez teklif geldi. Niçin gitmiyorsunuz? Ben tehlikeli yerlerde mücadele etmek isterim. Siper gerisinde savaşmak benim işim değil. Ankara'dan ziyade burayı tehlikeli buluyorum. bu sana yaptığım konuşmadan memnun olmamışa benziyorsunuz Bu neye benzer biliyor musunuz? İslam alemini büyük bir camiye benzetirsek bu caminin içinde ve dışında ilginç tipler vardır Haylas çocuklara benzeyen çocuk akıllı dalkavuklar serseri ahlaksızlara benzeyen Frank meşrep dinsi serifler ecnebilerin eğlence perest seyircilerine benzeyen gazeteciler vardır eğer bu tipler İslam'a aykırı hareket edip edepsizlikler yaparsa, ecnebiler tarafından alaylı bakışlarla birlikte beğenilecekler. Ama İslam aleminin nefretini kazanacaklardır. Eğer bu adam kalkıp güzel bir tarzda Kur'an okusa, yani Allah'ın emirlerini dile getirse, hakikate susamış bütün insanların ve Müslümanların takdirini kazanacaktır. Aksi takdirde, Aksi takdirde o adam iftihar ettiği geçmişini ve salihlerin nurlu caddesini terk edip riya, heva, şöhret ve bid'at yolunu seçerse bütün hakikat yolcularının ve iman ehlinin nazarında en alçak mevkiye düşer biz seni buraya çağırdık ki fikirlerinizden istifade edelim sen gelir gelmez namaza dair meseleler ortaya atıp aranıza ihtilaf soktun önce şunu söyleyeyim Allah'ın bir nimeti olan bu zafer Şükür ister ki devam etsin. Madem Kur'an Allah'ın yardımıyla düşmanın hücumundan kurtarıldı, onun en kesin emri olan salat prensibine uymak gerekir. İkincisi, İslam aleminin sevgi ve teveccühü kazanıldı. Fakat o sevgi ve muhabbetin devam etmesi için İslam'a tabi olmak gerekir. Çünkü o Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Ya öyle mi? Şarkı ayağa kaldıracak... Din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Hasmınız ve İslam düşmanı olan Frenkler dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Bunlardan başka söyleyeceklerin yok mu senin? Bana bak bana. İslam'da imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Peki bu heykellere ne diyeceksin? Müslüman'ın heykelleri Hastaneler, mektepler, yetimleri koruyan yuvalar, mabetler ve yollar gibi abideler olmalıdır. Seyda, gel diye çağırıp duruyordun işte. Bir faydası olmadığını gözlerinde gördün. Efendim, çok güzel konuştunuz. Trenin gelmesi yakın mıdır? Daha gelmesine var. Seyda, daha çekinmek nedendir? Erekta beni bekler Taha. ...bundan böyle yenilikler gerekir. Yeni Said olma vakti işlemeye başlamıştır. Yahu... ...hani ne zamandan beri bekliyoruz? Niye gelmiyor bu dediğin adam? Azıcık daha sabret. Bugün mahkemesi var, buradan geçecek. Anlamadım gitti. Niye bu kadar merak ediyorsun... O da bizim gibi bir mahkûmun biri değil mi? Yok yok. O bizim gibi mahkûmun biri değil. Değil mi? Peki kaç leşi var? Ne leşi? O büyük bir alim. Git işine canım. Benimle dalga geçme. Alimin işine mapusta. Yahu İbrahim. Senin dünyadan hiç haberin yok. Bediüzzaman'ın ismini hiç duymadın mı? Duydum. İşte burada mapus olan o. Peki netmiş. Suçu neymiş? Bilmiyorum. Olaylar çıktığında Erek Dağı'ndaymış. Oradan İstanbul'a sonra Antalya'ya. Daha sonra Burdur'un Barla nahiyesine getirilmiş. Barla'da sekiz yıl kalmış. Orada göz hapsinde tutulmuş. Sekiz yıla tek başına. Ne yapmış orada? Oğlum o senin benim gibi değil. Alim diyorum sana. Hiç durmadan kitap yazmış. Orada yazdığı Sözler ve Lemalar ismindeki eserlerini okuyan hemen tesirine kapılıyor. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Unuttun mu? Mübaşir benim hemşerimdir. Ve sonra? Sonra İsparta'ya getirilmiş. Oradan da biraz da Eskişehir deyip buraya getirmişler. Şşt, geliyor. Geliyor. geliyor. geliyor. İşte nerede? nerede? Sosun. Evet Said. Savunmanıza kaldığınız yerden devam edin. Maksadınızı sormuştum. Ey hakimler heyeti Eziyetler içinde süren tevkifim Sadece şahsıma karşı yapılıyor olsaydı On senedir sükut ettiğim gibi yine sükut edecektim Fakat bu tevkifim Birçok insanın ebedi hayatına Ve muazzam hikmetlerle süslü Kainat keşfine tesir edecek Risale-i Nura ait olduğundan Yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu sır azimden vazgeçmeyeceğim. Sizin elinizden kurtulmuş olsam ecelim pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım, kabir kapısındayım. İşte ey efendiler, bu mesele gibi yüzlerce imani meseleyi keşif... keyfiyet böyledir. Ben buradaki mahkemeye değil belki o insafsızlara derim. Ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezaya beş para vermem. Hiç ehemmiyeti yoktur. Çünkü ben kabir kapısında yetmiş beş yaşındayım. Böyle mazlum masum hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük bir saadettir. Kesin bir imanım var. Ölüm benim için bir terhis tezkeresidir. Eğer sonucu idam olsa bile bir saatlik bir zahmet ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Gereği düşünüldü. Said Nursi'ye iki yıl, Ahmet Fevzi'ye bir yıl diğerlerinin de altı ay tutuklu olma haline karar verilmiştir söylemek istediğim bir şey var mı var benim gibi adamlara böyle kız kaçıranlara beygir hırsızlarına verilen ceza verilemez benim gibiler ya idam edilir veya layık olduğu makamda bırakılır <gülüyor> Bir dakika Bir dakika Gazeteciyim ben bir sorum olacaktı Niçin cezanızın uzamasını istediniz İnananların Benim ve talebelerim hakkında suizanla düşmemelerini istedim Batıyı niye bu kadar ağır ediyorsunuz Avrupa'ya dilencilik etmek İslam adına büyük bir cinayettir Batıyı kıble tayin ederek Namaz kılmak gibidir Gençlere derim ki Batılıları taklide çalışmayın Avrupa'nın size çektirdiği hadsiz zulümden sonra hangi akılla onların hallerine tabi olup onlara emniyet ediyorsunuz? Şuursuz olarak onların saflarına katılıp nasıl kardeşlerinizi idam edebiliyorsunuz? İnanınız ki siz ahlaksızca ona tabi olarak hamiyet davasına yalancılık ediyorsunuz. Çünkü batıyı bu haliyle kabullenme haliniz Milliyetinize karşı çıkmak... Milletinizle alay etmektir. Bütün kuvvetimle derim ki... ilerlememiz, Milliyetimiz olan İslam'ın ilerlemesi... Hakikatin tecellisiyle mümkün olacaktır. Bırakın da gidelim. Evet, bırakın. Son bir soru daha soracaktım. Yani davanızda <gülüyor> kararlısınız. Bir kere de sana söyleyeyim. Saçlarım adedince... Başlarım olsa... Ve her gün biri kesilse... Hakikati Kur'an'a feda olan bu baş zındıkaya teslim olmayacak ve davasından vazgeçmeyecektir. Bu cesaretiniz nereden kaynaklanıyor? İman. İman insanı insan eder. İnsanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden dünyaya meydan olur.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 Bugün iman ve Kur'an'ın mahkemesi oluyor. Vakarınızı koruyun ve suhuleti temin edin. Çıkar o sarığı başından. Bu sarık bu başla beraber çıkar. Oh, oh, oh. Susun! Susun! Verilen aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hükümet ve icraatlara muhalif misiniz sorusu sorulmuştu. 28 senedir hapis, sürgün, gözaltı ve daha nice eziyetlerle devam eden hayatımda Burdur, Isparta, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Emirdağ ve Afyon'da nice eziyetle karşılaştım. Bu halime sebep olan bir iki hususta bazı açıklamalarım olacak. Beni rejim alehtarı ilan ettiler. Malumdur ki her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe dokunmamak şartıyla hiç kimse kalbi kalbiyle kabullendiklerinden dolayı mesul tutulamaz. Bu hukukun değişmez bir kaidesidir. Siz beni kurallara uymamak ve muhalefet etmekle suçluyorsunuz. Ben de sizi Allah'ın kanunlarına uymamak, ve muhalefet etmekle suçluyorum hiç kimse kabullenmediği bir sistemden dolayı suçlanamaz bak iyice hastasın yaşlısın bu halinle bu kış günü vana gidemezsin Teleksler, telefonlardan sizin tekrar emirdağına gönderilmenizi bildiren emirler yağıyor. Her taraf bu haberle çalkalanıyor. Olaya bizzat İçişleri Bakanlığı el koydu. Elimden bir şey gelmez. Hastayım hiçbir yere gidemem. Müsait arabamızın olmadığı valiliğimiz tarafından bilirildi. Bakan bir çöp arabası da olsa derhal gönderin diye diretiyor. <gülüyor> bir çöp arabası da olsa öyle mi? allah Alem o kendi akıbetini tarif ediyor. Bizim ne suçumuz var. Ne yenilerle ne eskilerle bir türlü anlaşamadınız. Eskiler onların aleyhinde olduğumuz için... ...yeniler onlara taraftar olmadığımız için... ...aynı tavırları devam ettirip durdular. Siz de dini siyasete alet etmeseydiniz. Allah korusun. Hakikat bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir... Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslam'ı kendine alet etsin. Önemli bir şeyler söyledin galiba ama ne dediğini anlamadım. Ayın kaçıdır? Bugün Mart'ın 23'ü, yıl 1960. Beni daha fazla uğraştırma. Urfa halkı ile emniyet karşı karşıya gelecek. Beni yalnız bırakın. Gidiyorum. Fakat vali tekrar gönderecek beni. Ölümüm başınıza bir bomba gibi patlayacak. Ölümüm hayatımdan ziyade hizmet edecek. <gülüyor> Birazdan geleceğim. Hazır ol. Allah'ım. Ya Rabbi rahmetine sığınıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Thank <laughs> you. Sen imajiz olanı istemem Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istememi isterim